Bu videoda sizle birlikte kariyer planlamayı göreceğiz. Kariyer planlama nasıl bir olay biliyor musunuz? Sizin hayatınızın nereye gideceğini belirlediğiniz dönem. Bu 20'li yaşlar olabilir, 30'lu yaşlar olabilir, 40'lı yaşlar olabilir. 50'li yaşlarda <gülüyor> planlayacağınız bir kariyeriniz kalmaz. Acı ama gerçek. Bakın ben de delikanlıca 40'ıma yaklaşıyorum. Bu saatten sonra oturup kariyer planlama biraz komik olur. Ama Vazgeçmek değil tabii ki yani işten çıktınız ya da kariyeriniz değişti, hayatınız değişti oturup pes edip bir kenarda ölmeyi beklemeyin. Şimdi kariyer planlamada biz 20'li yaş, 30'lu yaş grubunda isek bu arada 18-19 yaşında çok güzel mailler geliyor yorumlar bölümünde onu konuşuruz. Bu arada yorumlar bölümünde sorularınızı yazın, cevaplayacağım. Elinden geldiğince söz. Kariyer planlamada çeşitli faktörler var. Bir, en önemli faktör aile. Yani sizin ailenizin kontrol altına alamayacağınız ya da ikna edemeyeceğiniz durumlar var ise kariyerinizi planlarken boş koşuna uçmayın. Yani siz e, örneğin, memleketimden bahsedeyim. Elazığ'da yaşıyorsunuzdur ve Elazığ'da yaşarken İstanbul'da bir kariyer planlarsınız. Ben İstanbul'da tıp kazanacağım, doktor olacağım. Aileniz desteklemez bunu. Maddi olarak desteklemez, izin olarak desteklemez eğer siz bu izne tabi iseniz kariyerinizi planlarken doğru ya da yanlış demiyorum kimsenin aile yapısını bozmayayım ben tabi olmamayı tercih ederim ama e, boş boşuna hayal kurmayın çünkü ilk önce kişisel olarak gelişip bir özgüven sağlamanız lazım ailenize de bir güven sağlamanız lazım iki, kariyerinizi planlarken bir sektör belirlemelisiniz ne demek istiyorum daha üniversite ders seçiminde, üniversite bölüm seçiminde pardon başlar bu Üniversite dördüncü sınıfta bile kariyerinizi planlarsınız. Yani siz üniversite dörtte mühendissinizdir. Makine mühendisi, kimya mühendisi, ne olursa olsun. Ama gider, satın almaya girersiniz bir firmada. Bankaya girersiniz. Makine mühendisinin bile belli bir oranı ilaç reprezenti, ilaç tanıtımcısı, ilaç satıcısı. Doktor olup şarkıcı olan adam var bu ülkede düşünün. Dolayısıyla e, kariyerinizi istediği zaman değiştirebilirsiniz. 35 yaşından önce kariyerinizi planlamış olmanız tavsiye. Kariyerde planlarken bir diğer faktör finans. Yani ne kadar para gerekiyor size hayatta? Hedefinizi koyarsanız bunun için bir idol kişi belirlersiniz. Mahallenizdeki çok iyi, zengin, çok başarılı, çok mutlu bir insan vardır. Bunların hepsi bir aradadır ya da bir tanesi vardır. Ya da bir abiniz vardır, akrabanız. Onun hayatı sizin için çok e, başarılıdır. Onu örnek alırsınız ve o yönde gidersiniz. Ya da bir seminerde birisiyle tanışırsınız. Benle tanışırsınız. Beni örnek alırsınız. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama tanıştığınız bir kişi sizin 6 ay, 5 yıl ve 10 yıllık kariyerinizi belirler. Bakın küçük porsiyonla başlayın. 6 aylık kariyer hedefleri koyun. 6 ay sonra şunu başarmış olacağım. Başaramıyor musun? Tembelsin hastalık, sağlık vesaire sorun yoksa tembelsin. 6 ay sonra İngilizceyi öğrenmiş olacağım. Öğrenemedin mi? Tembelsin arkadaşım, tembelsin. Yani 1 yılda, 2 yılda bir yabancı dil, halı şey kapalı çarşıdaki esnaf kadar bile öğrenemiyorsan tembelsin. 1 yılda otoket öğrenemiyorsan tembelsin ki 6 ayda. Word, Excel'i 2 ayda, 3 ayda öğrenemiyorsan kariyer hedefin olarak tembelsin. Dolayısıyla ben kariyer hedeflerini somut Finansal ve soyut olarak koyarım. Birincisi bedava öğrenilecek kariyer hedefleri. Ben Excel, Word, AutoCAD, Photoshop bir şeyler bilmeliyim. Bunlar bedava. Bizim kanalda bedava var. Öğren. Bunları öğrendin mi? Kariyerin için birinci aşamayı yaptım. Planının birinci aşaması bas. Yani seni geliştirmek. Sen kimsin? Sen bu telefonu yapacak adam mısın? Kullanacak adam mısın? Bunu seç. Bu telefonu yapacak adamsan bunu yapacak teknolojiyi, mantığı bilmen lazım. İki. Finansal yani senin kariyerinin gelişmesi için yurt dışında olman gerekiyorsa ki gerçekten diyelim ki işletme master yapacaksın yabancı zıbde yurt dışında bütçesi bunu planla harçlıklarından biriktir yazın bir yerde çalış mağazada çalış 3- uygulama uygulama en zoru biriktirsin biriktirsin yapacak cesaretin olmaz kariyerini o bölümde okuyamazsın o yüksek sansi yapamazsın gidip iki tane firmada çalışmayı beceremezsin. Sana okulda kalırsın veya işte bir firmada çalışmayı başarırsın. Hiç ayrılamazsın, istifa edemezsin. Kariyerin orada ölür kalır. Kısa düşen kariyerlerde yani çok uzak gidemeyen kariyerlerde, yanlış planlan kariyerlerde maalesef çok acı bir örnek var. O çok acı bir örnek ne biliyor musunuz? İlişki. Yani kız arkadaşından dolayı, erkek arkadaşından dolayı kariyerini değiştiriyor. Yapmayın. İnsanlarla ilişkileriniz umarım yıllar sürer, asırlar sürer, çok uzun sürer. Aşık olacağınız kişiyi bulursunuz ama birisi için kariyerinizi değiştirirseniz sonradan pişman olabilirsiniz. Mümkünse kariyerlerinizi birleştirin. Yani sen doktorsundur, o mühendisttir. O zaman inovatif bir fikir bulun, tıp alanında bir makine öğretin. Yurt dışından getirin, satın. Ama olabildiğince kariyerinizi esnememeye çalışın ilişkileriniz yüzünden. Riskli kariyerler var. Riskli kariyerler şudur yani çok basit bir örnek vereyim. Karadenizi planlarken annenizle babanızla yaşıyorsanız ekonomik olarak kolaydır. Niye çünkü? E, kira ödemiyorsunuz vesaire. İşte yemek anne babadan geliyor. Bulaşık çamaşır yıkanmıyor. Bir sürü masrafınız gidiyor ama ben Almanya'ya yerleşeceğim Ukrayna'da yaşayacağım ya da İstanbul'a gidip İzmir'e gidip yaşayacağım bunlar risktir. Bunların fizibilitesi yapılmadan Karar vermek çöptür, intihardır, ne olur önce en kötü durum senaryosunu yapın, SWOT analizi yapın. Nedir SWOT analizi? Kişiliğinizin eksik güçlü öne çıkan veya tamamlanması gereken tarafları, bunları bir bilin. Şöyle notlarımdan birazcık kopya çekeceğim. Yapacağınız tabii ki hatalar var kariyer planlamada. Kariyer planlamada yapacağınız birinci hata deneyin, ölüm yok ya sonunda. Ya ölüm yok da iki seneden fazla denediğin her şey hayatını götürüyor. Yani ya ben ben tavuk çiftliği açacağım bir deneyeceğim. Dene de planını yapmadıysan tavuk işi tutmazsa kariyerdeki o iki yıllık boşluğu nasıl açıklayacaksın? Kime diyeceksin ben iki yıl boyunca paşa gönlüme eğlendirdim. Kariyerdeki bir diğer hata ben kesinlikle yurt dışında yabancı dilde öğrenmeliyim. Gidip 2-3 yıl, yıl kendini gezdiriyorsun yurt dışında döndüğünde seninle aynı yaşta olması gereken insan 3 yıllık iş tecrübesi var. Ne oldu? Kariyerde yapılan bir diğer hata kredi yani iş kuracaksınız ne olur %50'sini kredi çekin. Kredi borcuna girerek kariyer kurmaya çalışmak. Kendi işini kurmak veya atılım yapmak, ikinci bir iş kurmak ne olur %100 krediyle iş kurmamaya çalışın. Kariyer Planınızdaki, belki az önce söylediğime çok yakın olacak ama en büyük hata insana güvenerek kariyerinizi planlamak. O insan dayınızın oğlu olabilir, sevgiliniz olabilir, akrabanız olabilir, arkadaşınız olabilir. Emin olun her insan bir gün diğerini, çok özür dilerim o söyleyeceğim bir şey için, satabilir, yarı yolda bırakabilir, ölebilir ya. Yani garantisi mi var onun yaşayacağının? Ya da çok borca girdi. Gitti falanca şirkette garanti işe girdi. Türkiye'den gitti. Lütfen karenizi planlarken, öncelikle başkasına güvenmeyip kendiniz planlayın. Çok araştırarak. İkincisi, mümkünse illa biriyle ortak bir şey yapacaksan ortak bir firmada işe gireceksen, ortak iş kuracaksan yazın. Sözleşmesiz iş yapmayın karenizi planlarken. Mutlaka her şey yazılı olsun ve garanti olsun. Son kariyer planlama tavsiyem. Çok fazla şey var ama hani YouTube videoları kısa olması gerekiyor. Son tavsiyem şu. Network oluşturma videomu izleyin. Var o video. İnanılmaz çevreniz olsun. Hiç girmeyeceğiniz ortamlara, fuarlara, seminerlere, söyleşilere mutlaka katılın ki ufkunuz açılsın. Yani 15 tane insan tanıyıp da kariyerini planlıyorsan intihar ediyorsun arkadaşım. Kariyer planlamıyorsun. Yemek tarifi bile yapılmaz 15 insan tanıyarak. Lütfen en az ilgilendiğin alanda 50 kişi tanı. 50 başarılı insan tanı. Bakın Ted Toad'lar var nasıl başardım hikayeleri bir de nasıl battım diye İngilizce biraz küfürlü olduğu için söyleyemiyorum. Nasıl hayatımı batırdım diye seminerler videolar var internette. Onları da izleyin. Lütfen her şey mükemmel gidecekmiş gibi hayal kurmayın. Yani iş kurarken bakıyor diyor ki ha diyor Zaten bununla ilgili bir video var. izlersiniz lütfen. Nasıl olsa diyor %50 kar. Değil arkadaşım %50. Onun zaten %38'i vergiye gidecek. Lütfen kariyerinizi planlarken her şey kötü gidecekmiş gibi hesaplayın. Ülkede belki ekonomik bir dönem zorluk olabilir. Devlet destekler sağlarsa Sen o destekleri alamazsın. Lütfen her zaman ve her zaman hayatınızı kariyerinizi planlarken kendinize güvenin. Mutlaka çevrenizi genişletin. Yani gerekiyorsa bu işi yapan adamın git yurt dışında bul. Ya da mimar mı olacaksın? Mezun oldun, avukat olacaksın ama bölüm seçemiyorsun. Ya avukatlığın icra icraiflası var, şirket avukatlığı var, bir sürü tip var. Doktor olacaksın, bir sürü branşı var. Mühendis olacaksın, mühendislikte, makine mühendisinde bile imalat mı, ısı mı bilmem ne mi diye bakıyorsunuz. Lütfen mezun olan birine git, sor. O sektördeki en iyi 10, adamından, 10 adamdan iki tanesini bulun en azından. Bunları yapmıyorsan kariyerini boşa planlama. Sen kariyer planlayamazsın. Birine danışarak beraber kariyer planlanır. Senin yaptığın şey sadece tahmin olur. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, mümkünse lütfen ev, etrafınızdan birilerine abone edin. Daha güzel videolar hazırlayalım size. Daha bir, hoş büyük videolar hazırlayalım. E, çekimler devam ediyor. Rusça ve Almanca yayınlanacak. Onun dışında sorduğunuz soruları bir yandan cevaplı vermiş olayım. FNSS'den Haluk Bulucu ile hazırladığımız videonun Devamı niteliğinde başka de çok değerli isimlerle görüşme yapmayı istiyoruz. Bunların içerisinde kesinleşenleri söyleyeyim. Otomotiv sanayiden çok değerli bir isim var. Hemen önümüzdeki ay röportajı. Çok ünlü bir, çok ünlü demeyeyim pardon. Çok kaliteli kariyerini geliştirmiş bir doktor ve bir avukatla bir de inşaat mühendisiyle Söyleşimiz var, mimarlık vesaire üzerine de görüşüyoruz. Her meslek alanına, her dala elimizden geldiğince kariyer planlama için belli bir yere gelmiş kişileri örnek söyleşilerle tanıtmayı çalışacağız. Yaz döneminde çok hızlanacaktır bu. Şu an ben de yoğunum, herkes yoğun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.